aileye ikinci bir bebek katıldığında ebeveylerin en sıkı duydukları sorulardan biri kıskanıyor mudur. Şermin ve Okan çiftinin 6 yaşındaki kızı Betül'den sonra 3 yaşındaki oğlu Enes'ten sonra bir kızı daha olmuş ve Esma dünyaya gelmişti. Evde dışarıdan bakıldığında her şey gülük gülistanlık görülse de içeride işler hiç de öyle değildi. Salgın sürecinde abla Betül ve kardeşi Enes yeni doğan kardeşlerini evde karşılamış. Eve gelen bebek annesinin tüm ilgisini üzerinde tutuyormuş. Sıra bir türlü Betül'e gelmiyormuş. 4 yaşındaki Enes ile daha ziyade baba ilgileniyormuş. Anne bebekli, Baba da enesle vakit geçirirken Betül kendi halinde kalmış. Annesiyle ...daha önce yaptığı aktiviteleri yapamıyor, bebeğin sürekli ağlamasından sıkılıyor, Enes'in yaramazlıklarından şikayet ediyormuş. Evet, Betül kardeşi Esma'nın dünyaya gelmesiyle alt üst olmuş. Oysa bir kız kardeşi olmasını çok istemiş. Gittikçe içine kapanmış, yemek yememeye, oyuncaklarını kırmaya, tırnak yemeye başlamış. Hatta kardeşi Enes'i itmeye... Ona vurmaya başlamış. Baba Okan Bey Betül'ün bu hırçınlığına karşı sen ablasın, büyüksün, kardeşlerine iyi davranmalısın, sen akıllısın nasihatleri verirken kardeşlerini kıskanlığının da farkındaymış. Betül artık isyan ediyor, ben büyümek istemiyorum diye bağırıyormuş. Bu evde Enes'i de Esma'yı da istemiyorum yoksa ben gideceğim bu evden diye öfke krizleri geçiriyormuş. Evet bakalım bugün uzmanımız bu aileye neler tavsiye edecek. Adım adım insan başlıyor. Anne hani ekranlarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, adım adım insanla yine geldik yüreklerinize ve zihinlerinize dokunmak için aile içinde yaşanan tüm sıkıntılara merhem olmak niyetiyle bugüne de bismillah diyelim ve bugün de yine bir insan öyküsüyle, bir ailenin öyküsüyle geldik. Konumuz kardeş kıskançlığı. Sizlerden sorularınızı bekliyoruz. Nereye efendim? Adım adım insan instagram hesaplarına. Sizler sorularınızı yazarken efendim bugün bize eşlik edecek konuğumuzu takdim etmek istiyorum sizlere psikolog Müjde Yahşi. Hoş geldin Müjde. Hoş bulduk. Nasılsın? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Ben de iyiyim çok şükür. Güzel bir konu. Evet kardeş kıskançlığı Çok da. Çok fazla. Eğizlem ve evet. konuşulması gereken. Kesinlikle çok iyi olmuş. Değil mi? Bu süreçte özellikle salgın sürecinde doğum yapmış bir annenin. Öyküsüyle geldik ve üçüncü çocuğu dünyaya geliyor. Öykümüzü zaten dinledi izleyenlerimiz. Şimdi bu öyküye baktığımız zaman aslında birçok yeni doğan bebek geliyorsa bir aileye olabilecek muhtemel durumlar. Ee, tabi burada ebeveynlere çok iş düşüyor. Belki ebeveynlerin yakınlarına da işler düşüyor. Bunları konuşacağız ama sen nasıl başlamak istersin? Bu öyküyü mü değerlendirelim? Bir değerlendirelim. Yoksa evet, değerlendirelim evet, mi baştan? Evet, evet. E hadi o zaman sıcağı sıcağına öykümüzü de dinlemişken kıymetli izleyenlerimiz. Bizler efendim Şermin ve Okan çiftinin e, üçüncü çocukları dünyaya geldiğinde değişen dinamikleri ve burada kriz, kriz yani kıskançlık krizi geçiren Betül. İşte ona döneceğiz. 6 yaşında Belki merak edeceksiniz acaba kaç yaşlarında bu kıskançlıklar var. Bakın bir sürü tiyolar veriyorum nasıl sorular sorabilirsiniz. Eminim şu an yaşayanlar vardır bu durumları. Biz bunları değerlendireceğiz. Yine hatırlatmamı yapıyorum efendim. Bizler öykümüzü değerlendireceğiz. Ardından kıskançlığa dair sizlere birer psiko eğitim vermeye gayret edeceğiz. Ve tabii ki sizlerin meramına, derdine ortak olmaya gayret edeceğiz. Adım adım insan Instagram hesaplarındayız diyerek sizler yazarken Müjde Hanım'a da ben sözü bırakıyorum. Bu öykümüzü nasıl değerlendiririz? Bu vakada benim çok dikkatimi çeken şeyler oldu aslında yani bu Betül'ün haline üzüldüm çünkü evin en büyüğü. E, 6 yaş, 6 yaş ama şimdi annenin gözünde o çok büyük bir abla. Babanın gözünde de öyle görünüyor ki, baba <gülüyor> Betül'e diyor ki sen ablasın, büyüksün, kardeşlerine iyi davranmalısın. Yani burada birkaç hata var onlar çok gözüme çarptı. E, Betül'e ablalık sorumluluğu yükleniyor. Hatta Betül de diyor ki ben ama büyümek istemiyorum. İşte Enes'i de Esma'yı o zaman istemiyorum diyor. O zaman onlar gitsin diyor. İstemiyorum onları diyor ve öfke krizleri yaşıyor. Ben buradan e, en dikkatimi çeken şeyler bunlar oldu. Zaten de en çok bunu yapmıyor muyuz? Hani evde anne babalar olarak hep böyle ablalara abilerek yaşları küçük de olsa sen ablasın bak artık sen büyüdün senin artık bir kardeşin oldu ona bakman lazım deyip bu sorumluluğu vererek aslında en fazla bu hatayı yapıyoruz maalesef bu vakada da ben bunu görüyorum. ve Betül'de yine ne var? Anne eski aktivitelerini Betül'le yapıyor. Kendim eskiden yapıyorken şimdi yapamıyor. Artık bebeğin doğması belki öncesinde yapıyordum. Enes çok fazla zorlamıyordu anneyi ama şimdi bebek geldi sadece anne bebekle ilgileniyor. E baba ne dedi? Sadece Enes'le ilgileniyor. E ne yapsın bu kız? E okullarda kapalı pandemi süreci. Ya. Çocuklar eve kapanmış. Evet. Yani Betül ne oldu? Kimse onunla ilgilenmiyor. Kimse beni sevmiyor. E ne yapmış? İçe kapanmaya başlamış. İşte yemek yememeye başlamış. Belki yani burada biraz ilgi çekme. Anne o geldi aklıma. Hani yemekten yemeğe bir tavır takınıyorsa çocuk aslında orada ilgi yedirin. Beni de yedirin. Biraz daha bebeği çünkü yediriyor. 4 yaşındaki hmm. kardeş de tabii ki ilgileniyor. Burada yemeği kesmesi siz benimle ilgilenmezseniz Belki ben de aç ya. kalabilirim. Kesinlikle. Nasıl bir mesaj verdiğini bilemiyorum. Aa işte ben ben de onu düşünüyorum. Yani ne olduğu belli değil. Benim de aklıma şöyle bir şey geldi. Acaba dedim hani çocuklarda bir depresyon durumu vardır ya. Yemekten soğurlar, işte e, yaptığı aktivitelerden uzaklaşırlar, oyun oynamaktan vazgeçerler ya da daha hırçın oyunlar oynarlar. Biraz ben şimdi şeyi gördüm. Oyuncaklarını kırmaya başlamış. Şimdi benim aklıma hakikaten depresyon geldi ama senin dediğin gibi de olabilir. Yani bilerek Değil mi? Bir protesto misali ben yemiyorum diye belki özellikle de bunu yapıyor olabilir ama çocuklarda genellikle şey var ama yani hakikaten i̇şte. bir andan iştahtan kesiliyorlar. Evet. Eğer çok üzülmüşlerse bağırsak sistemleri etkilenebiliyor. Hatta bakıyorsunuz hakikaten mideleri bulanıp kusmaya başlayabiliyorlar. Bunların aslında hepsi birer semptom. Burada da biz ne semptomları görüyoruz? Kıskançlık durumunun semptomlarını görüyoruz. Şimdi kıskançlık bir semptom mu doğurur? Hayır. Kıskançlık bir normalde semptom doğurmaz ama kardeş kıskançlığı eğer böyle biraz daha patolojik duruma ulaşmaya başlarsa hı hı. işte orada biz e, kardeş kıskançlığı bizim için uğraşılacak bir alan olarak görebilmeliyiz Aslında bu sinyaller bizim için çok önemli hı. yani anne babanın bunları birer e, ne dedik belirti hı hı. Hmm, çocuğun bana oyuncaklarını vurarak Aslında bak ben yalnız hissediyorum kardeşim bu oldu size sen benle artık ilgilenmeyi azaltın mesajı e, bu da her zaman söylerim çocuklar duygularını e, düşüncelerini ne yaparlar ne ile Karşı tarafa yansıtırlar, davranışlarıyla yani ya oyuncakları kıracaklar ya gelecekler kardeşinin saçını çekecekler ya seni çimdik ya böyle sohbetin en güzel anında böyle biriyle muhabbet ediyorsun tam arasına girecekler anne anne mesela bunu da çok duyuyorum bunların hepsi aslında belki de bir kardeş kıskançlığının sinyali yani biz bunların hepsine birer sinyal olarak bakabilmeliyiz ee, ve şey de var çok önemli buna da vurgu yapmak isterim bu vakada şimdi Betül ilk çocuk. Şimdi ilk çocuklar hakikaten e, gariban oluyorlar diyeceğim Şimdi, <gülüyor> şimdi garip oluyorlar. Adler Psikolojisinde ne var? Adler Kuramı'nda diyor ki her çocuğun o sıralaması çocuğun psikolojisini etkiliyor. Şimdi ilk çocuklarda problem biraz daha fazla olabiliyor. Neden? Ben varsayıyorum ki bu aile çok koruyucu bir tutumla çocuğunu büyütmüş olarak. Şimdi tamam mı farkında değil işte Enes büyüyene kadar el bebek gül bebek her dediği yapılmış merkeze alınmış oy kuzum kuzum bizim bebeğimiz oldu belki de böyle büyüttüler hani şimdi diyoruz ya vaka bu kadar. Ben şöyle bir derinlemesine biraz daha incelesem biraz daha şu ebeveyn tutumlarına baksam çünkü tutumlardan çok fazla bahsedilmemiş değil mi? Acaba bu anne çocuğuyla, metül konuşurken nasıl konuşuyor? Baba çocuğuyla konuşurken nasıl konuşuyor? Nasıl tepkiler veriyor? Bir tane küçük bir burada ayrıntı var o da ne? Sen büyüdün artık işte abla oldun ne diyor? Kardeşlerine iyi davran. Kardeşlerine iyi davran. Değil mi? Ya bu, bu direkt böyle ortamı kızıştıracak bir mesele bunların hepsinin taktiklerini inşallah böyle programın ilerleyen dakikalarında detaylarını konuşacağız. E, bu vakayla birlikte aslında evde kendi başımıza kardeş kıskançlığıyla nasıl baş edebiliriz önemli püf noktalarına inşallah değineceğiz. Evet bu güzel e, evet, değerlendirdiğimizde birçok sıkıntı da var ama e, hani baba diyor ya sen büyüksün ablasın artık abi oldun abla oldun gibi yaklaşımlar aslında çocuğa şunu söylüyor babam veya annem onlardan tarafa. Bir taraf Taraf nedir? Bir savaşın olduğunun göstergesidir. Bir çatışmanın olduğunun göstergesidir. Oysa aileye bir bebek geldiyse, yeni bir üye geldiyse bütüncül yaklaşım oradaki kişileri kaynaştıran bir tutuma dönüşebilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Evet yani burada sıkıntılar var. Peki bu sıkıntıların detayına sorularla inelim istiyorum ben. Kardeş kıskançlığı mesela siz de merak edersiniz. Normal yani insanın fıtratında kıskançlık var. Karı kocayı kıskanmıyor mu? E, 45-50 yaşına gelmiş kardeşler. Ebeveynlerinin miras paylaşımında kıskanabiliyorlar ya da iki kız kardeş evlenmişler artık ablamın çocuklarını annem daha çok sever onları daha çok tutar. Neler neler geliyor değil mi aklınıza bakın bir kardeş kıskançlığını biraz daha büyütelim mercekleri başka bir ailelere çevirelim şöyle neler çıkıyor ortasına, evet. oradan birçok değişik türü çıkıyor. Kıskançlık sadece çocuklukta olan bir şey değil. Biz duyuyoruz, biliyoruz. E, artık ebeveyn olmuş, evlenmiş, kendi yuvasını kurmuş bireylerin de kardeşlerinin arasında kıskançlık olabileceğini e, hatta onun yüzünden de evliliklerin çatışma yaşadığını da görebiliyoruz. Kardeş kıskançlığın normal bir duygu mudur? E, doğal mıdır? Bundan bahsedelim mi biraz? Evet kesinlikle bence bahsedelim. E, kıskançlık, aman kıskançlık hep böyle e, anne babalar ilk çocuk özellikle e, doğduğunda e, bir kardeşi olsa acaba kıskanır mı? Telaşı daha ikinci gelmeden bile edinebiliyorlar. Yani bana onu soruyorlar hocam bizimki birinci çocuk ama acaba ikincisini kıskanır mı diye beni arayanlar var. Yani bu kadar ailelerde bu aslında endişeye varan bir konu. Kardeş kıskançlığını değil de ben öncelikle şu kıskançlık ve sesini bir ele alayım istiyorum. Kıskançlık duygusu aslında bir öfke gibi, mutluluk gibi normal bir duygu. Yani bizim Az önce senin bahsettiğin gibi tabii ki fıtratımızdan, doğuştan getirdiğimiz bir özelliklerimizden biri. Çünkü neden? Kıskançlık olmadığını hayal ediyorum. Hemen e, evliyim ve eşimi kıskanmıyorum. Bence çok e, anormal, çok zararlı. Kıskançlık da aynı öfke gibi olumsuz duygularımızdan bir tanesi. Yani kötü bir duygu değil. Kötü olarak adlandırmayalım. Mesela nasıl adlandıralım? Olumsuz duygularımızdan biri ama bizi koruyan, Koruyan duygularımızdan bir tanesi kıskançlık ne zaman artık haset boyutuna geliyorsa yani karşı tarafa zarar verme boyutuna geliyorsa işte orada bir düşünmek gerekiyor. Bizim istediğimiz ne o kıskançlık duygularımız ile olsun yani böyle birine baktığımızda gıptayla bakalım içimizden iyi düşünceler geçirelim hüsnü zanlar yapalım. İşte o zaman ne oluyor o kıskançlık duygusunu da biz ne yapabiliyoruz çok olumlu hale de getirebiliyoruz. Şimdi kıskançlık böyle bir duygu. Gelelim kardeş kıskançlığına peki kardeş kıskançlığı <gülüyor> doğuştan var mı yani e, bir kardeş gelecek diye çocuk kıskanmaya hazır mı yani hayır bak bunun cevabını veriyorum böyle bir şey yok e, Kıskançlık çocuğumuzda da var ama kardeşine yönelik diye bir şey yok ki anneyi de kıskanır oradan arkadaşını da kıskanır kardeşi de kıskanır herkesi kıskanabileceği kadar aynı dozda aynı oranda kardeş de onun için aslında öyle ama biz ne zaman ki o kardeşi sanki bir eve e, şey gibi düşünün. ben onu da şöyle örneklendiriyorum e, evliyiz değil mi? Eşimiz bize diyecek ki seni öyle seviyorum öyle seviyorum ki seni çok sevdiğim için eve bir tane de senden bir tane daha getiriyorum. Sevdiğim için <gülüyor> ne senin gibi güzel senin gibi akıllı senin gibi maharetli senden bir tane daha olsun istiyorum. Ne yani ben çok iyisem niye o zaman ikinciye ne gerek var? Şimdi bak mantık bu mantık çocuklardaki. Evet. Yani o yüzden çocuklar e, ebeveyn tutumlarıyla aslında ilk olarak o tohumlar yeşeriyor, değil mi? yeşeriyor. Kesinlikle o tohum var tamam hepimizde kıskançlık tohumu var. Ama kardeş kıskançlığı diye özel bir şey yok onların içinde. Hani burayı hep... E, atlıyoruz. E, çocuk da, o da Allah kardeşini kıskanabilir. Nasıl söylesek acaba? Hastaneden getiriyoruz ya bebeğe hediye verelim. E, bebek hediyesiyle gelsin. Kucakta bir tane bebek bir tane de hediye. Bak sana kardeşin hediye getirmiş. Bak bunları duyuyorum Aslında ben. Anormalleştiriyoruz. Normal olan bir süreci değil mi? Süper. Çok mu anlam yüklüyoruz? Çok yani? anlam, anlam geldi, yüklüyoruz. bitti. Bu kadar çocuk ha, herkes teyakkuzda bir şey var bu evde değişiyor deyip anlıyor da çocuk bunların rol olduğunu bir süre sonra değil mi? O Şimdi ıı, çocuk Çocuk anne babanın kaygısına anormal bir ruh haline girmesini e, kıskançlıkta da anlıyor yani kıskançlık kaygısı yaşıyor evet. annesi aman acaba kıskanır mı kaygısı e, çocuğa da bulaşıyor yani düşünsenize normal davranmıyor anne işte anne babalar şunu kaçırıyor çocuklar e, anlamaz e, daha iyi anlatalım işte özellikle e, doğru, evet, anlatalım evet, ya da. doğru anlatalım diye bir çaba onu da ben geçenlerde süperhanelik sendromunu birkaç yerde yaptım bu ADRB'lerle e, hepsinde aynı mesele e, en iyi çocuğuma nasıl yaklaşabilirim? E, yetersizlik hissiyle değil mi? Süper bir anne olayım. Maksadıyla aslında iyi olayım derken çocuğa zarar vermeye başlıyor. E, i̇şte orada ebeveyn tutumu ne oluyor? Ben iyi olayım derken de zarar verilebiliyor. Bir de en çok rastladığım şeylerden biri e, aile dikkat ediyor. Tamam mı? Aile dikkat ediyor ama Gelen işte konu komşu, işte akrabalar. İnanın o endişeyi ben de yaşadım. <gülüyor> Kendim tamam dikkat ediyorum, biliyorum çünkü eşim vesaire. Ama şeyden çekiniyorum. Yani acaba kayınvaldem şey der mi? Sen bizim ilk göz ağrımızsın. Biz seni kimseye değişmeyiz falan. Durduk yere mesela. Ya da ya da papucunda mı atıldı senin kardeşin geldi artık senin papucunda mı atıldı? Tehlikeli. Bu daha tehlikeli. Bu daha bu tehlikeli. Daha Hani videomuzda oluyor bunları. O oluyor. Hani diğeri daha masumca. Hmm. Sen daha akıllısın sen merak etme biz seni daha çok seviyoruz. O bebek zaten aman aman boş versin ifadeler. onu. İfadeler. Çocuk böyle bir de değil zaten. Acaba neyim beni bir kıyaslayın kim daha iyi bile sormadan. Biz biraz burnumuzu çok fazla çocuğun psikolojik olarak düzelsin diye soktuğumuz şey aslında bir çamura dönüşebiliyor çocukta. İşte o andan itibaren çocukta Hım, benim kıskanmam lazım galiba. <gülüyor> yani evet ben daha akıllıyım doğru ya bu gelmiş. Ha, akıldan söz ediyorsak tabii ki ben... Ben daha akıllıyım. Bak ben daha büyüğüm. O çok akıllı değil ki falan. Evet. Aslında orada başlıyor işte yani o re, re, ha, benim yanıma bir rakip geldi bu artık bir rekabete dönmeli ben daha iyi olmalıyım demek ki ben daha sevilmeliyim hmm. durumları başlıyor anne babalar burada zorlanabiliyor işte yani kendileri dikkat etse de buradan o da e, onu seslenmiş olalım yani e, bizler bebek tamam görmeye ha, öyle. <gülüyor> evet, evet, evet. Efendim, bebek görmeye giden sevgili izleyenlerimiz bebek görmeye tabi salgın sürecinde gitmiyoruz ama e, benim de kuzenim doğum yaptı İstanbul'da ve tabi gidemedik ama ne yaptım ben efendim 6 yaşındaki 6 yaşındaki ablasına özel hediye gönderdim. Bu bitiyor olsun size. Şimdi bebeğe yükleniyoruz. Bebeğe hediyeler götürüyoruz, kıyafetler götürüyoruz. Orada abi ya da abla varsa o köşede bakı veriyor. Lütfen bütçenizin verdiğim ölçülerde büyük çocuğu da düşünelim. Eğer bu çocuk 8 yaşından küçüyse ki bence büyükleri de alınmalı da orada o çocuk da kendisine hediyeler gelmesin. Nedir? Ablalığını tebrik ediyorum. Abiliğini tebrik ediyorum. Bu da senin hediyen. Ben bunu evet. çok önemsiyorum. Kesinlikle öyle zaten o mesele orada yani sadece anne babaların bilinçlenmesi yetmiyor işte. Hı. Yani etrafımızdaki o yakınlarımızın da bilinçlenmesi gerekiyor. Benim dediğim gibi ben de o kaygıyı yaşamıştım. Hatta yaşadım mı böyle bir şey peki. Kaybı. Şöyle kendim kendim olarak değil. Ee, örnek veriyorum bir amcam geldiğinde, bir dayım geldiğinde ne der falan e, oldu açık söylüyorum burada itiraz. <gülüyor> i̇nşallah inşallah dinliyorlar dinliyorlar. Diyenlerimiz oldu. Hani şimdi hakikaten kırmak da istemiyorsun değil mi? Incitmek deyiz. Bir şey dediğimiz böyle kendimizi sıkmaya falan başlıyoruz. Allah falan böyle. Gel bakayım gel sen. Sen daha akıllısı falan bunları yaşadık yani hakikaten yaşıyoruz. O yüzden hani bu programlar sadece anne baba olarak aman bizden geçti zaten biz büyüttük falan değil. Yok yani Sorununuz yakınlarımızla da gelecekse evet, onlar için de bunu yapmamalıyız. Yani bir mukayese falan hiç gerek yok zaten buradaki mesaj şu çocuğun içinde bu kardeş kız karşılığı yok arkadaş. Bunu bileceğiz. Bu kadar. Hı -hı. Biz tetikliyoruz biz aslında. Biz tetikliyoruz. Doğal olan bir şey var ama o doğallığı ne kadar anormale Hı -hı. çeviriyoruz. Burada ebeveyn tutumları çok önemli. Peki efendim tekrar hatırlatmamı yapıyorum. Yeni ekranlarının başına geçenler varsa adım adım insan Instagram hesaplarına birazdan bakacağım. Bir 10 dakika 15 dakika kadar sonra bir an önce sorularınızı yazmaya başlayın. Peki biz aslında öykümüzde bugün anlattığımız gibi Betül'ün 6 yaşındaki Betül'ün o kıskançlık semptomlarını davranışlarında duyduğumuzda duygularında anlattık ama daha detaylandıralım mesela aklınıza geliyordur tik başlatanlar Hı. çok e, görüyorum ben bunları e, acaba Kıskançlığın bir çocuğun kıskançlık e, belirtilerini biz duygusal ve davranışsal olarak bu öyküdeki örneklerin dışında başka neler bize gösterebilir? Hı hı hı. Ee, burada ne olmuş tırnak yemeye başladık. Tırnak yeme Bak, var. Aynı bahset kırma, var. kırma gibi davranışsal olarak değil mi? davranış bozukluğu olarak karşımıza nasıl çıkar? Buradaki tırnak yeme gibi. Senin söylediğin gibi tek bozuklukları gibi hı hı. tamam mı? Alt ıslatmayı çok duyuyorum. Alt ıslatmaya başladı kardeşinin doğumuyla. Ne başladı? Ee, İçe çekildi, odaya kapandı. İçli içli içli sürekli ağlıyor. Bak bu duygusal. Duygusal olarak çocuk bununla artık baş edemiyor. Ee, saç koparma, tırnak etlerini yolma, kekeleme. kekeleme. Kekeleme, kekelemeye başladı. Hele bir de ailede ne var? Kekeleyen birileri var. Bu ne oluyor? Bu çok kuvvetlenmeye başlıyor. Bunlar bizim davranış sorunları olarak ele alacağımız sorunlardan biri. Bir de böyle e, az önce söyledim ya depresyon. Belki e, çocukta fark etmiyorsun ama çocuk hakikaten yani bu yaklaşımlarla o kadar üzüntü duymaya başladı ki o kadar içerledi ki, hani Detaylarını bilmiyoruz. Sürekli yalnızlaşıyor. Sürekli öteleniyor. Sürekli anne baba kendi halinde kendi dünyasında biri bebekle biri enesiyle sen büyüdün abi oldun elleme oynama onun oyuncaklarına karışma. Değil mi e sen daha akıllı olman lazım bu yaptığın çok yanlış hani bir de biz bunu şey yapıyoruz böyle tatlı tatlı e, iyimser bir şekilde yapıyoruz ya oradan da kaybediyoruz bak kardeş kıskançlığı hakikaten sorun çünkü kardeş kıskançlığı masumca zarar veriyor nasıl yapıyor şimdi tamam e, ablanın mesela e, oyuncağını aldı diyelim izinsiz küçükler hep yaparlar ya. Enes almış olsun hadi. Betim. Almış olsun 4 yaştı değil mi Enes? E şimdi gelmiş 6 yaş. İkisi de çocuk. Hala oyun dönemi tam hatta tam oyun dönemi yani 4-6 yaş. Şimdi bak burada kardeş kıskançlığını daha da artıran, daha da onun dozajını artıran sebeplerden bir tanesi ne burada? Oyuncak örneğini vereceğim de aklıma geldi. Yaş, yaşlar çok yakın. Tamam mı? Yaşlar çok yakın. Biz en ideal yaş ortalamasını her zaman söylüyoruz. 3-4 3-4 çünkü 3 yaşın altına indiğinde İste istemesen de anne ilgilenemiyor zaten ufak bebeğiyle emzirmekten, altını temizlemekten değil mi? Pış e çocuğun ayrılma dönemi belki burada evet, önemli. Evet güzel. Ama ne deniyor işte bir buçuk yaşına gelince ay hemen ikinciyi düşünüyorsan olsun da ikisi birlikte büyüsün ah, gibi. yani çocuklar hani böyle büyütülecek bir materyal değil yani aldık kedi gibi besleyelim büyüsün değil ya yani. ben buna şimdi belki bana kızacaksınız gene sevgili izleyenler ama şunu görüyorum e, kıyamıyorsunuz yani hmm. bir tanesini daha tam olarak ilgilenemiyorsam bakın bazı kadınlar var maşallah böyle ahtapot gibi hmm. her şeye yetişebilir biliyor ilgilenebiliyor idare edebiliyor buna güveniyorsa belki bunu yapmalı ama bu bütün anneler için geçerli değil ben öyle düşünmüyorum. O senin söylediğinde evet. sağlıklı değil ki çok tükeniyorlar mükemmelliyetçiler. Konuşuyor masa sana oluyor olan Hocam ee, mesela bilmiyor Hı. yani temizliğe koşturuyor yemeğe koşturuyor çamaşır da, işte güçlü bir yandan da belki çalışıyor mükemmeliyetçi anneler. Yani iyi mi oluyor çocuk ihmal uğruyor bu sefer yani ortada kendi kendi tabletlerle büyüyen çocuklar. Şimdi eskiden kendiliğinden kolay büyüyormuş niye anne babalar işte tarlaya bahçeye hep bu örneği veriyorum köyden ama gelelim şehire çocukken yani çocuk sokakta anne şöyle arada bir bulaşık yıkıyor camdan bakıyor aşağı bakıyor işte bağırıyor komşusuna orada mı diye. Turba bir de geniş ailelerdi bir de önceden öyleydi. babaanneler anneanneler falan böyle iç herkes. Kuzenlerle beraber. Daha, da, baksana. Kim derdi Ortada bir büyütülüyordu çocuklar. Pandemi çıkacak falan baksana. Kapandık eve bir. Kendimizden başka etrafımızda kimse kalmadı. Yalnızlaştık. Şimdi çocuklar Nasıl da bir niyetmiş mi geniş ya aile? Öyle. Bak sen ne söyledin? Bebeği olmuş. Kuzenim mi dedin? Evet ha, kuzenim. Görmeye gidemedim. Aynı şekilde buradan benim de kuzenim e, çocuğu oldu. O kadar istiyorum görmek göremiyoruz. Yani ne yapıyoruz? Arıyoruz soruyoruz. Çiçek Ay, hastaneye görüyoruz. bir kişi almıyor zaten. Yok, hastaneye falan zaten sokmadı, karıyı, sokmadılar. Yani şimdi ne oluyor annenin yükü artıyor. E şimdi nasıl olsun ardarda arda çocuk, ardarda arda çocuk olması demek annenin öfkelenmesi demek, tahammülsüzlüğü demek ve psikolojik şiddeti. Siz, Sizlikte hiç söylemek istemiyorum. Bak, değil. Kesinlikle ben, oluyor. Ben şunu söyleyeceğim. Bak hakikaten şimdi e, sen de sahadasın, vaka görüyorsun. Ben de öyle. Ağlıyorlar böyle nasıl ağlıyorlar Kuşluk istemiyorum duydum. diyor yani öfkelenmek istemiyorum çocuğuma bunu yapmak istemiyorum, istemiyorum. Ee, bunun için geliyor ağlaya ağlar kadıncağız neden çünkü o senin bahsettiğin şey yani e, ne dedin kendine güveniyorsa bence kendine güvenmek değil de atlatırım hallederim yaparım Bu Olur canım de... yoluna Yaparız girer Allah'ın izniyle olur Allah'ın izniyle beraber yürüsünler büyüsünler Şöyle bir şey burada nasıl bir insan ben şu an bakıyorum hanımlara kardeş kıskançlığından belki konuyu dağıtmak istemiyorum ama sen de fark ediyorsundur. Eğer eşi çok destek oluyorsa yükler e, adil bir şekilde evde dağılmışsa karı koca arasında e, o zaman ya ben ikinci üçüncüyü düşünebilirim evet. deyip kardeş kıskançlığının önüne geçebilecek donanımı da kendinde varsa bunu yapabilir. Çünkü ne yapıyor? Beyefendi işte diyor ki ben ikinci üçüncü çocuk da istiyorum diyor. İstiyorsun da peki bunun için sen de taşın altına elini koyacak mısın? Yani ne kadar destek olacaksın? Kardeş kıskançlığına sebep olan daha çok ne dedi Müjde? Ee, ebeveyn, tutumları. ebeveyn tutumları. Ebeveyn tutumu ne? Ebeveyn tutumu nereden kaynağı ne? Duyguları. Ya. O duygularını regüle edemezse davranışları tutumları nasıl kıskançlığa götürmeyecek? İşte burada sanırım o duygulara güvenmiyor. Duygu yönetimini sağlamış kadınları yap yapabildiklerini de görüyoruz. Herkes için geçerli değil. Ben kendime o anlamda güvenemedim. Güvenemiyorum da. Ben hiç de öyle oldu ben, ben de öyle oldum. Yani çalışan da bir anneydim. İlkini ihmal edebilme endişesi yaşadım ve bunu hiç istemedim. Hatta tek çocukla kalabilirim dedim. Yani tek çocuk olacak olan ben miyim dedim? Hani bana da Allah nasip etti. 9 sene sonra oldu. 9 sene sonra <gülüyor> e, büyük e, oğlun Kardeşini kıskandı mı? Canlı yayında soruyorum Oo, bir kiz kolağa. Çocukları birbirini kıskanmış olabilir mi? Hadi soralım. Wow, beni sıkıştırıyorsun. Hani biz bizeydik falan. <gülüyor> biz bizeyiz aramızda. Biz bizeydik. Şimdi şöyle. E, ne dedik? Bunun ideal yaş aralığı var. Gülüyorsun bana. <gülüyor> Merhaba. 9 yaşta kıskanılmaz. 10 yaşta, 15 yaşta deniyor ya. Evet. Gerçekten hangi yaşta kıskanıyor çocuklar evet, evet. madem öyle? Yani şöyle. Ben bunun endişesini yaşadım. Çünkü biliyorum ki ideal yaş ortalaması 4 yaş. Çünkü kuşak farkı, jenerasyon değişimi var. Yani düşünsenize yani 9 yaş hakikaten oyun alanı ortak değil. Bir tanesi artık oyunları bırakmış. Böyle hakikaten ergen havalarında. Şu anda 10 yaşında, diğeri 2,5 yaşlarında falan böyle. E şimdi diğeri ergen havalarda, diğeri bebek nasıl ortak alanı olsun. Yani bu da elde değil tamam mı? Hakikaten zorlanıyoruz. Yani bir uzman da olsak zorlanabiliyor o yüzden hani bunun ideal psikolojide pedagojide ideal yaş ortalaması var. O da neydi? 3-4 yaşta. O da neden? Sebep neydi? Kuşaklar değişiyor. Yani ilgiler, ortak ihtiyaçlar. Şimdi aynı da... ihtiyacı sahip olan birden fazla çocuğun olmadığı dönem desek doğru tanımlar Yani şu aynı ihtiyaç. 0-2 yaş döneminde bebek tamamen annenin merkezinde bağlanma süreci hala tamamlanmadı. Bazı durumlar var. İlginin çok yoğun olduğu dönem ama 4 yaşta Çocuk daha bireysel ve bir arkadaş istiyor zaten. Anneden bir tık uzaklaşabiliyor. Annenin diğer çocuğun ihtiyaçlarını karşılarken gözüne batmayacağı daha başka ilgi alanları ve merakın olduğu dönem. Evet. Daha kadar uzun bir cümle okurdum ben. Çok güzel söyledin. Böyle açıklamak. Harika söylüyorsun. Ee, ben seninle diğer programlarımızda da bahsetmişimdir. 4 yaş zaten kardeşin uygun olduğu bir yaş. Neden? Senin söylediğin gibi bireyselleşmeye başlıyor. Özellik döneminden çıkıyor. Yani sen kardeş yapmayayım desen de o çocuk ne diyor biliyor musun? 3-4 yaş. Kardeş Istiyorum. Anne ben kardeş istiyorum. Emziklere bakıyor, biberi onlara. Ben de kardeşime böyle yapayım. Ben, benim de kardeşim olsun. Bizim niye yok? Hadi bana bir kardeş al. Hmm. Ya da yani şey bunu gibi. söylüyor yani. yani Ayşe'nin kardeşi oldu. Ahmet'in kardeşi ha, oldu. Benim niye yok? Ne diye. kadar allah Teala yani gerçekten içsel olarak Vermiş, doğ, doğal arzusunuz. bir şekilde bir anda o arzu geliyor. Yani 4 yaşa kadar yoktu. 4 yaşta birlikte diyor ki sana git kardeşin olsun. İste annenden bunu talep et. Belki annenin aklına gelmez. İstemezsen söyle diyor mesela. İşte o, o dönem oyundu dönemi hani kreşe de o yüzden başlayabiliyorlar dört yaşında hep bana soruyorlar ne zaman kreşe başlasın bak dört yaş yani ayrıştığı için. Peki şunu sorabilir. Kardeş olduktan sonra hemen aynı yıl içerisinde kreşe başlatmak doğru mu? Ee, Sen bunu söyleyince aklılarına bu gelir. Bu soruyu soracağım tahmin ettim aslında. Sebeplerini. Şimdi aynı anda. Sebeplerin diğer soruma geçeceğim çünkü kardeş kıskançların sebepleri. Anne baba tutumlarından birisi de bu aslında. Evet. Girelim sebeplerine. Hemen Söyleyelim bakayım. şimdi pandemiyi unutalım. Şimdi zaten okullar Aman falan şart. kapalı. Yani şimdi şöyle o kardeş de ya abla da abi de kardeşini bekliyor. Heyecanla gelsin de ben de seveyim de ben de edeyim de. Şimdi çok isteyen arzulayan merakla bekleyen liyant e e Okula gitmekten mutsuz olacak bir çocuksa niye göndereceğiz ki? O da sevsin, anneyle birlikte olsun, o duyguyu paylaşsın. Zaten biz öncesinde çocuğu da hazırlamalıyız. Değil mi? Nasıl hazırlayacağız? Yani tek başımıza tamam senin artık bir kardeşin olacak değil. Bunu birlikte onun işte eşyalarını, oyuncaklarını seçmek, ihtiyaçlarını almak, onun hakkında bilgiler vermek. Biliyor musun? Bebekler böyle kendi kendilerine ağlayarak isteklerini söylerler. Konuşmayı bilemezler. Hep böyle ağlarlar. Sürekli bir de kucak isterler. Mesela doğduğunda biri kucak isteyecek. Zaman zaman senin de kucağına vereceğim ama sanırım genelde hep benim kucağımda olacak. O vakitlerde belki sana fazla zaman ayıramayabilirim. Ne yaparız? Sen de babanla daha fazla oyunlar oynarsın diyerek mesela bilgileri bu şekilde aktarabilmemiz çocuğa bunu duygusal olarak ön hazırlık aşamasında tutacak. Harikasın. Ne olacak? Hem ön... belirsizliği kaldırıyorsun. Belirsizliği kaldıracağız. Hem kardeş kıskançlığının önüne geçmiş olacağız. Hem de çocuk burada ne olacak? Çocuk da hazır hale gelecek isteyecek anneye yardımcı olacak Aa anne işte biberonuydu anne bezini getirin miydi falandı filandı ne olacak anne de rahatlayacak bak aslında kaosun önünde geçebilmek çok kolay çok daha önemlileri, şeyi söyledik değil mi şimdi kreş tamam mı? Kreş tamam, mı? Kreş kreş tamam. Çocuk, hazırsa, çocuk hazırsa, çocuk istiyorsa e, gitmeyi gitsin. Ya da hiç ona sormadan planlayıp, projeleyip çocuk doğduğunda hadi bu kreşi deyince <gülüyor> çocuktaki uyanan düşünce bunu her yayınımıza Bilgi söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim Evet o geldi ben evden gittim, beni Hı. sevmiyorlar, beni evden Sepetlediler gibi bir düşünceye kapılabilir. Bu düşünce olmamalı, onu hazırlamalı önce. Belki de ben hep şunu öneriyorum, bence çocuk eğer hazır olmadığından emin değilseniz o yılı bebeklik çağını evde birlikte geçirmeniz bence en sağlıklısı. Bağı da kuvvetlendirir. Bağı kuvvetlendirir, bak hatalardan bir tanesi. <gülüyor> Anne bebeğini emziriyor Hı. tamam mı ne yapıyor anne mesela sen şimdi bir git erkek çocuksu özellikle gönderiyor yani mesela örtebilir kapatabilir e, sanki e, inanmadın sapık gibi davrananları biliyorum yani o çocuk da çocuk küçük bir çocuk erkek tamam da memeden ayrılmış olabilir de ama sen, sen de emiyordun biliyor musun yani, bebekken yani. söyleyiver yani kapatabilirsin şimdi emzirme şeyleri de var örtüleri, örtüleri var. de var hani dışarıda yapan e, şeyler var değil mi insanlar var sen bunu çocuğunun yanında yapacaksın ve Saklayabilirsin ama hakikaten odadan gönderip işte baş başa kalıp saatlerce sadece çocukla ilgilenmek. Ne yapıyor ilgilenmek. annemle kardeşim Ne oluyor acaba? beni gönderdiler içeride ne yapıyorlar annem sürekli onunla birlikte. Şimdi bu çocukta ne oluyor dışlanmışlık hissettiriyor. Yani çocuğun hakikaten duyguları bizim için önemli olan. Yani ben. aidiyet hissi zedeleniyor. Tabii ki aidiyet hissi güven hissi dışlanmışlık hissetmeyecek çocuk hı hı. bu dönemde. Özellikle ebe e şeylerin bu ebeveyn tutumlarında İkincisi de... E Mesela çocuk geldi anneyi rahatsız ediyor. Diyor ki anne işte e, bir şey istiyor ne olsun ne desin. Desin ki anne e, abi abla ne desin ben de işte emzik yemek istiyorum. Tamam. Biberonla meyve ben, suyu ben, içeceğim. Ben de, ben de bi biberonla meyve evet. suyu içeceğim falan. Bak bu bizim için şey olabilir bir sinyal olabilir. Neyin sinyali? Çocukta bak regresyon var. Gerileme. Gerileme, Gerileme. biz bunu nasıl görmeliyiz? Hmm, çocuk bebeksi şeyler istiyor. Davranmaya başlayacak Orada diye. Ya da hakikaten bayağı istemeyi falan bırakıp direkt ağzına emziği götürüp emzikle dolaşan Çocukları biliyorum. İşte mama sandalyesine oturabilirim ben, ben de otururum. Ee, özellikle şey hani şu alt ıslatma mevzusu var ya bak o ondan kaynaklanıyor. Neden? 12 ee, o kolay, kolay valla altına yapıyor. Sen Annen güzel güzel temizliyor. yıkıyorsun, temizliyorsun o zaman ben de altımı ıslatayım. Hani biraz daha böyle e, istemeden değil de bak bu bir alt ıslatmanın hakikaten Temizli. farkında olmadan istemeden, istemsiz olanı var o korkuyla bak o daha farklı. Burada bir de kasıt var. Heh, bir de kasıt var. Özellikle geliyor salonun ortasını kakasını bırakıyor. <gülüyor> bu da bir protesto aslında. Protesto yani bu bilmeden kaçırmış bir çocuk değil ki yani. Özellikle geliyor tuvaletini bırakıyor. Çünkü anne onu bebeğini bırakacak He. oraya gelecek. Bak bunu onu... ayırabilmek lazım bu çok e, düşündürücü. Hı -hı. Annenin fark edebilmesi lazım. Hemen regresyon çocukta gerileme davranışları başladı. E, çocuk niye bunu yapıyor? Çocuk artık tekrar bebek olmak istiyor. Hakikaten çünkü en çok ağzımızdan çıkan şey sen abla oldun, sen abi oldun ama sen böyle yapma. Bak sana hiç yakışmıyor. O ne yapıyor ondan sonra? Cimcik atıyor sonra. <gülüyor> Saçını çekiyor. Özellikle kirpiklerini kopartıyor. Ya bir danışanım demişti ya gözünü çıkaracak diye korkuyorum hocam. Hakikaten böyle gözüyle gözüyle yapma diyorum uğraşıyor. Yapma diyorum uğraşıyor. Ya oğlum yapma bak çocuğun gözünü çıkaracaksın. Bu işe yaramış mı bu cümlesi? Elbette hayır o yapma dedikçe yapıyor. Peki ne koyacağız onun yerine değil mi? İlerleyen dakikalarda evet. cevap Şimdi bak mi? bu, bu e, gelişim dönemleriyle çok ilgili. Şimdi küçük bir çocuktan bahsediyorsak değil mi? Özertlik dönemi ne olsun? 2,5-3 yaşlarında bir çocuk olsun. Ne yapıyor bu çocuk? Bak dönemleri bilmek zorundayız. Evet, Anne babaysa merak ediyor inatlaşıyor yapma dediğinin tersini yapıyor ben bir tane videomda söylemiştim şimdi sen başımda tamam soruyorum Pembe bir şapka sakın hayal etme. Bak buradan ekrandakileri soruyorum. Pembe bir şapkayı burada kamera bakıyor mu? Pembe bir şapkayı sakın hayal etmeyin. Bak görmüyor musun? böyle pes pembe kocaman kafamda bir şapka var sakın hayal etmeyin. Birek akıllarına gelin. Ne çocuk ne yapacak? Çocuk da diyecek ki annem bana yap diyor. Yani çocuk da yapma yap mesajıdır. Yani yap, Özellikle o özellik döneminde. Özellik, dönemin, özellik döneminde. Dönemin özellikleri. Şimdi özellik döneminde bizi kurtaracak yöntemlerden bir tanesi de... Başıma gelenlerden bir tanesini söyleyeyim ki hani böyle daha merak ediyorlar. Şimdi geçenlerde bizim ufaklık iki buçuk yaşındaki Enes abisinin kapısının önünde özellik döneminde ne var? Ben merkezcilik var. O da benim. Her zamanki gibi hani anlatsak kabul etmiyor. Ona göre her şey onun. O da onun, abisinin oyuncakları onun evdeki eşyalar onun, ona göre her şey onun. Şimdi abisi de istemiyor, yani benim odama giremezsin diyor çünkü girse her yeri talan edecek. Yani o kadar karıştırıcıydı. O, o yaş döneminde zaten dedik ki ergenliğin ha. rüzgarları hafif hafif esiyor. Var. var. Bir de şimdi çocuk da haklı. Bak ben Muhammed Ömer'e çok hak veriyorum çünkü özel eşyaları var çocuğun. Yani mesela geçenlerde aldık e, legolarını artık böyle teknik meknik böyle minnacık şeyli olanlarından aldık mesela kırılır yani hakikaten alırken elimize dokunurken bile parçalamıyor tabii. Şimdi bu çocuğun ne dedik? İhtiyacı farklı, bu çocuğun ihtiyacı farklı. Şimdi bu çocuk, Muhammed Ömer diyor ki dokunmasını istemiyorum. Bak saygı duyacağız. Bizim hatamız ne? Biz büyükten almaktan almasını evet. bekliyoruz. Yani Anlayışı ama ne var mi? o bebekte okunu versin. Bir daha alırız. Ya ne olacak? Gibi. Bakıversin oğlum. Ya no yemeyecek ya. Dökmeyecek ya, kırmayacak ya. Tam Türk anneleri yemeyecek ha, ya. Bak yemeyecek ya. Ne olacak? O kardeşinden kıymetli mi Allah aşkına? Bir veri ver alırız sana bir tane daha falan. Bak bu ya bu bu tutumlar ne oldu? Büyük çocuk beni anlamıyor. Yok arkadaş. Beni anlayan yok. Bu bir değil, beş değil. Hani anne babanın sürekli olan tutumu bu şekilde olunca ne oluyor? Çocuk anlaşılmamış hissediyor. İşte o durumda nasıl çözmeliyiz? Çocuk kapının önünde Enes. İşte o da benim kapıyı aç işte o legoyu istiyorum o da fena o da fena. Şimdi özellik dönemindeki ne dedi her şey benim diyen yani. çocuk. Ve inatla şu istediğini elde edene kadar vazgeçmiyor. Ha, aynen öyle istediğini elde edene kadar. Bak buradaki teknik şu ee, her zaman duygu yansıtması müthiş işe yarıyor. Duyguyu yansıtacağız. Hmm, şu an çok öfkelisin değil mi? Şu an çok kızıyorsun değil mi abine? O da senin diye düşünüyorsun değil mi? Odanın senin olduğunu bana söylüyorsun. Evet o da benim. Hı -hı, o da senin. Hı -hı. İşte oyuncağı istiyorsun değil mi? Evet evet. İlk başta ağlıyordu var ya böyle kopmuştu inanmadan. Ama sen onu onayladıkça. Ha, ben biraz, duygusunu onayladıkça. Bak, buradaki değil. teknik çok önemli. Hı -hı. Duyguyu... Regüle etmek, duy, duyguyu yönetmek biz bunu kaçırıyoruz. Rahatlatmak, çocuk bir rahatlayacak, sakinleyecek. O bebek dahi olsa hmm, annem beni anlıyor. Evet bir zaten hemen ağlaması kesildi hala kaşlar çatık bana bakıyor ama. Hani ağlaması kesildi ama dinliyor ki ağzından çıkacağı bakıyor. Yani. Evet şimdi götürecek. Ha, herhalde gibi. şimdi verecek. Kabul <gülüyor> edecek. Geldi gibi, evet. o annem güven nesnem şimdi benim o ihtiyacımı giderecek. Ee, o duygu yansıtmasını yaptık evet çok kızgınsın ağlıyorsun abin oyuncağı yani senle paylaşmıyor hı hı hı hı hop gelişim dönemi özelliği dikkat dağıtıyoruz bak bu, bu dönemde bu çok işe yarıyor hemen orada ben dedim aa babaannenin sana aldığı oyuncağı ben arıyordum bulamadım neredeydi o hani almıştı ya sana böyle kocaman şey nerede o bir anda dikkat ederek ha, ki babaanne ne almıştı bana he kırmızı bir şey almıştı babaanne mi almış? nereye koyduk ki acaba gel bir bulalım önce senle tamam mı bir iki böyle sarsıldı sonra tekrar aklı buraya gitti tamam kolay da olmadı Tabii. he ya yani bak bu mücadele bir çocuksa onu Şimdi da bak, anlayabiliyor. bak buraya çok uzatmaya gerek yok. Hı -hı. Çocuğunuzla genellikle çatışmayla ee, süren bir ilişki yaşamıyorsanız genellikle hep duygu yansıtması kuran cümleler kullanıyorsanız düşünceleri tekrar yansıtıyorsunuz yani aslında o empatik beceriyi kullanmaya çalışıyorsunuz zaten çocuk sizinle savunmacı bir üslupla yaklaşmıyor yaş kaç olursa olsun bak diğerine oldu diğerinde herhangi bir sorun yaşamadım ki bu ben biliyorum o çocuğum da ergenliğe doğru gidiyor yani benim için o çok tehlikeli neden annem beni anlamıyor dediği an bitti uzaklaşmasına sebep, uzaklaşmasına sebep oluyor ya bak içler acısı bir tane danışanımı anlatayım. 14 yaşlarında anne babanın gelmesi yine böyle kardeş kıskançlığı tamam mı? Hocam yani çok zor durumdayız ne yapacağımızı şaşırdık. Bizim çocuk şu anda kardeşini bıraksan öldürecek. O kadar nefret ediyor. Araları çok fena biz artık Allah ettik. Yani ne yapacağız bilmiyoruz. Ve işin enteresan tarafı. Bize de aynı şekilde yani bizi de sevmiyor. Hani bizi, bizi niye sevmiyor? Hadi senin derdin kardeşinle onu anladık da benimle alıp veremediğine ya Allah aşkına bir bakalım. Hani hocam bilgi de vereyim işte e, demedi ne derler e, yemedik yedirdik içmedik içirdik falan olayı var ya çok koruduk işte kolladık her dediğini yaptık el bebek gül bebek hani istemedi hiçbir şey yapmadık. Bizim için göz bebeğimiz ama ne oldu bu çocuk bu kadar göz bebeğimiz bize düşman kesildik. İnanın hatayı bulamıyoruz yani. Her istediği oldu bugüne kadar ama ne oldu? Kardeşi geldi bu çocuk kardeşini düşman belledi. Hocam bir şey yap Allah aşkına diyerek böyle fena. Ne değil? yaptın peki? <gülüyor> Şimdi onu söyleyeceğim kardeş şeyi aldım büyük çocuğu aldım müsaadenizle. Yudum al. Ard arda arda Efendim adım adım insan hesaplarındayız. Sizler oralarda mısınız, Nerelerdesiniz? Ekran başındaysanız lütfen bize kardeş kıskançlığı ile ilgili sorularınızı yazın. Birazdan döneceğim. Son belki 20 dakikam değil mi sevgili yönetmeyim? 20 dakika kadar belki daha az kalmış. Sorulara başlayacağız. Da Orada... anlatacağımız şeyler var ya. <gülüyor> Soruları soruların içine anlatacağım. Tamam artık. peki. Çünkü uzuyor mevzu. Evet. Bu danışan yani 14 yaşında kıskançlık krizi yaşayan bir ergen ve ee, aileye düşman. Nasıl ne, ne gibi bir önerlerdir? Ergen nerede? Ergenin ihtiyacı ne biliyor musunuz? Hani kıskançlığı bir kenara bırakalım hangi ergen olursa olsun. Hani bahsettik ya anlaşılmış hissetmek çok önemli. Ergenin asıl ihtiyacı işte tam olarak bu. Hı hı. Beni anlayan birileri çıksın derdi o. Şimdi ergenle o bağı kurduk ilk olarak. Oh be sonunda anlayan biri çıktı dedi yani hakikaten bunu dil, dillendirdi bile ve inanılmaz güzel bir bağ kurduk hı hı. ve ne yaptı hakikaten yaşadığı tüm duyguları paylaştı ve verdiği bir tane örnek var ki hakikaten hak verdim valla. Doğru söylüyor çocuk. Diyor ki yani e, hocam şimdi size, e, şöyle söyleyeyim diyor, ben artık diyor e, oyuncaklarla tabii oynayacak değilim ama diyor yani bugüne kadar neyim varsa neyim olsa annem sürekli bana ne olacak sen abisin ver, versen ne olur? Sürekli versen. Hep ben vereceğim. Hep ben vereceğim. Benim diyor e, şey arabalarım var. Şu koleksiyon arabaları olur ya böyle küçük metal. Ya hayır diyor harçlıklarımı biriktiriyorum. Dünyanın da parası kolay da alamıyorum diyor. Bana diyor ki ne olacak? Bakacak yemeyecek ya. <gülüyor> hep anne Annemin söylediği şey bu. Babam da annemi tutuyor Aslında diyor. biz abi ve ablaları burada ebeveyn konumuna sokuyoruz Hı. farkında mıyız? Yani biz belki tabağımızda bir şey kalıyor. Biz yemiyoruz yediriyoruz. Evet. Efendim anneler babalar yemi, yemez yedirir, giymez giydirir, içmez içirir ama abi abladan bunu beklemeyelim. Çünkü orada bizim annelik ve babalık içgüdülerimiz var. Abi de ve ablada sadece burada bir e, ne var? O e, Abi abla profili var. Daha fazlasını beklemeyelim çok fazla yük yüklemeyelim büyük kardeşlere yani daha doğrusu kendinden sonra gelmişse bir bebek ya da 3-4 yaşlarında olabilir 10 yaşında olabilir abi 18 yaşında olabilir ilgilen hadi hadi bak hadi şöyle hadi böyle diye. Biraz bu zoraki baskılar çocukta ona karşı nefret tohumlarını besliyor. Seveceği varsa da sevmiyor. Kardeşin, evet kesinlikle öyle yani evet. bu, bu e, durumda yapı, yapılacak şey her zaman duygu düşünce yansıtması tamam şimdi bu vakayla ilgili bir sorun var mı? ben bir, Yok ben bir daha şimdi sana, şuna geçeceğim onu söyle ama e, biz aslında şu soruyu da cevaplamış olduk. E, kardeş kıskançlığında ebeveyn tutumunun önemi bana bunu söylemiş oldun ebeveyn tutumunun öneminden bahsettin. Ebeveyn tutumu başta en başa koyuyoruz. En başa koyuyoruz yani. ve bu örnekte de buna geliyor. Şimdi ben sorulara 2 dakika var 2 dakikadan sonra soruları alacağım. Tamam. Senin söyleyeceklerin soruların cevabı olacak zaten ben tamam. sorulara şöyle bir göz attım. Tamam. Sen zaten Onları ona yedireceksin öyle. Ama diyorum. şunu muhakkak söylemem Buyur. lazım. E, müdahaleyi yanlış Hı. yapıyoruz. Yani müdahalemiz çok yanlış. Hani şurada iki tane çocuk kavga ediyor olsun. Ben her zaman denk geliyorum. Tamam ama kendi akrabalarım için dedi. Ya anne babalar olarak biz ne yapıyoruz biliyor musun? Hemen müdahalede bulunuyoruz. Ya bir dur. Bir ilk önce bakalım. Kendi kendilerini halletmeyi öğrensinler onlar kardeş kıskançlığı aslında yani kıskançlık demeyeyim, kenara bırakalım o aralarındaki yaşanan şey münakaşa mı diyelim tartışma mı diyelim çatışma mı diyelim aslında ne sosyalleşme. Evet. Ya sosyalleşmenin ilk adımı evde oluyor zaten ya bir, bir bırakalım bir biz hemen dur yapma Daha elleme bir elleme. Çok bu, güzel kardeşlerin arasında bir husumet olduğunda. Evet Geldik. birinci olarak dört tane adımı var bunun. Adımları tek tek sayacağız. O çocuklarınız siz mutfaktasınız, birbirini yiyor, sesler geliyor, bağırıyor, anne abime bir şey söyle oyuncağımı aldı, anne şu kızına bir şey söyle. Saçımı çekiyor, atıyorum. Bu tarz ifadeler ve ne yapıyor klasik Türk anneleri? Geliyor. Ne oluyor bakayım deyip olayda bir hakem rolüne geliyor. Evet. Hakem olmalı mıyız da başlayacağız. Hata burada. Hata burada. Bak hakem olmak demek şu olmasın. Yani, hakemlikten anlayışımız şu olmasın. Kim haklı kim haksız. Dur bir ben bir durum analizi yapayım. Hmm, tamam. Bak sen haksız görünüyorsun. Hemen onu işte kardeşine ver ya da Hemen abine ver. Dile. Bakın hata burada. Ne biliyor musun? Haklıyı haksızı bulup Hakimlik olmak, Hakim rolüne bürümek Ha. Ya sen e, duruma kalkıp da böyle yaklaşırsan bak iyi söylüyoruz. Bir de şöyle gelenler ne oluyor burada ne yapıyorsunuz siz? İkisini cezalandırıyor. E, i̇kiniz işte cezası sen şuraya sen buraya falan bir de böyle yaklaşanlar var. Zaten bu çok çoğunluklu ben öyle düşünüyorum. Ne yapıyorsunuz Birbirlerinize girmiş hiç utanmıyor musunuz? Yazık yazık bir de abi olacaksın tüh sana falan. Hı hı. Böyle durumlar kenara bırakıyorum bu zaten hiç olmamalı. Yani durum şeye dönüyor yani yargılamaya dönüyor tamamen. Yargılamayı bir kenara bırakalım bir de şey var şöyle. Böyle hani mükemmeliyetçi annelerde falan ne var ee, durum analizi yapıp haklıyı haksızı bulup adaleti bulmak. Şimdi Ama ben anlayışı... adaleti adaleti özür dileğiyle öğretiyorum. Heh. Adaletten anlayışımız mi? bu olmamalı bak bu olmamalı adaletten evet. anlayışımız bu değil. Bizim yapacağımız bir terapistik aslında bak bir terapist ne yapıyor terapist niye danışana iyi geliyor? Çünkü iyileştiriyor nasıl iyileştiriyor? Objektif bir şekilde tarafsız bir şekilde sadece dinliyor ve kabul ediyor duyguyu kabul ediyor anlattıklarını kabul ediyor niye odaklanıyor terapist soruna soruna kişiye hı, değil kişiye Çocukları değil. öyle görünce ne yapıyoruz çocuklara odaklanıyoruz problemle Anne ne yapıyor ya da baba ne yapıyor? Problemin bir parçası haline geliyor. Problem orada. Sen de onun bir ucundan tuttun. Hayır. Sen çözüm mekanizması da olma. Senden onu da istemiyor. Sen sadece onları anlamaya çalış. Ablayı abla olarak, abi şey kardeşte kardeş, kardeş olmaya e, olarak anla. Bu birinci müdahale. Görmezden geliyoruz. İkinci müdahale. Baktınız şöyle işler kızışıyor. Birbirleriyle didişmeye başlamışlar. Gel işte orada duygu yansıtmanı şimdi yap. He, abla e, abin senin ee, sana oyuncağını vermiyor değil mi? Ee, Senle paylaşmıyor. Bundan dolayı öfkelisin kızıyorsun ona öyle mi? Hmm. Ne oldu beni anladı. Ee, abiye bunu söylüyoruz. Sen Bu senin için özel bir oyuncak. Sen kardeşine bunu vermek istemiyorsun. Hmm. Bundan dolayı da kardeşine çok kızıyorsun. O zaman ben bunu aranızda çözebileceğinize inanıyorum. Bunu siz halledebilirsiniz. Bak bu ikinci aşama. Bir bırakalım belki kendileri bu mesajdan sonra anlaşıldı hissinden sonra belki çözebilirler. Evet. Bekledik biraz daha. Bakıyoruz yok arkadaş. Hani bu e, değişiyor. Bakıyorsun bak benimki mesela ikinci müdahalede düzeldi. ikinci aşamada. Öyle söyleyeyim. Düzelmeyebilirdi. Ha düşün, düzelmeyebilir. Baktım kendi aralarında çözemiyorlar. İkinci aşama beni kurtardı. Ama bakıyorsun üçüncü aşama gerekebiliyor. Durum tehlikeli birbirlerine e, artık nasıl oynuyorlar biliyor musun? Hani şey olur ya Tuğba, etrafta görürsün böyle e, bir misafirliğe gitmişsin. Öyle bir itiş kakış oynarlar ki dövüşçülük oynuyoruz derler ama birbirlerini yerler. Böyle oyun oynama adına altına... ...o onun saçını çeker, o onu mıncıklar... ...o onun bir, bir tarafına bir şey yapar... ...oradan böyle tetikte oluruz... ...Allah'ım şimdi bir şey çıkacak... ...Allah'ım şimdi burada bir, bir şey olacak... ...biri burada ağlayacak... ...ne yapsak ne yapsak diye böyle kaygıyla beklerken... ...işte o senin durumun tehlikede olduğunun sinyali... ...geleceksin orada... ...ne yapıyorsunuz siz burada... ...nasıl bir oyun bu... ...hı hmm, tamam siz oyun mu oynuyorsunuz... ...yoksa bu bir dövüş mü bir onu anlayalım bakalım... ...işte oyun oynuyoruz... ...peki tamam ama ben bu oyununuzu e, pek sevemedim... Ee, şu anda bu oyununuz beni burada çok yordu. Şöyle yapalım mı? Siz bu oyunu oynamayı bir bırakın. Hadi bakayım başka bir oyun oynayın. Bak burada da onları bu şekilde ayrıştırırız. Son dördüncü müdahale bakıyorsun durum fiziksel zarar değil mi? Şiddete döndü. Birbirlerine hakaret ediyorlar. Cidden zarar verme durumu oldu. İşte buradaki müdahalemiz Tuğba'cığım. Ne yapıyoruz? Onların e, duygularını ve düşüncelerini ayrıca bu sefer davranışlarını da et, e, konuşuyoruz. Şu an Kardeşine vurmak üzeresin. Sanırım kardeşine vurdun. Canını acıttın galiba. Öyle görünüyor. Sen de abinin saçını çekmiş gibi görünüyorsun. Hatta elin hala abinin sırtında. Öyle görünüyor. He, görüyorum ki ikiniz de çok öfkelisiniz. Bence siz şimdi bir ayrılın bakalım. Hop hop hop hop. Hadi bakalım. Biraz sakinleyene kadar bir kavganıza mola veriyoruz. Hadi sen de oğlum odana. Hadi sen de oğlum odana. Peki zaman Peki ne, ne zaman çözüyoruz Tuba bunu? Bak o an gelelim çözelim olayı yok. Çözüm o anda değil hani öfkeli anda hiçbir şey halledemiyoruz ya çözüm evimizde haftada bir mesela diyeyim toplantılarımız olmalı. Onları bir listelendirmeliyiz. Senin abinle sorunun nedir paylaşır mısın duygularını düşüncelerini istersen duygularını buraya yaz. Ufak bir bebekse küçükse resmini çiz öfkenin resmini çiz ne kadar kızgınsın buraya bir göster bakalım anlayalım seni. Şimdi değil mi gelişim dönemine göre dedik ya bak bu meclisi kurun. Bu şekilde bir yandan da beni uyarıyorsun hadi işte bitirelim. 8 tam kaldı. <gülüyor> <Tamam>. Gider. <gülüyor> <gülüyor> Önlemek zorundayım neden? Çünkü diyeceksiniz ki ee Tuba Hanım yayın bitiyor siz bizim neden sorularımızı sormadınız diyecekler müjdecim. O yüzden toparlamak zorundayız tamam. çok e, hızlıca şöyle ben şöyle biraz okuyacağım hemen hızlıca ama kısa cevaplar isteyeceğim senden. Biliyorum bu zor ama e, zaten birçok şeyi anlattık. Ee, i̇lk yorumdan başladım. Tuba'nın iki yaş e, Bak, var aralarında demiş. ikizlerim. <gülüyor> tamam mı? Abimiz e, var. Bir de ikizler var. Beni ve babasını değil de etrafımızdaki e, diğer büyükler ikizleri sevdiğinde o kıskanıyor hafif olarak. Yorumlar mısınız? Demiş. Abi kaç yaş? Ee, abi üç yaşında ikizler bir yaşında. Aa. Hepsi erkek demiş. Aha. Ya baksan, az önce söylediğimiz gibi yaş aralığı çok yakın, e, kıskançlık olma ihtimali çok artıyor. Nasıl evet. artıyor? Söyleyelim burada ne yapacak? Burada Ağabey ne yapacak? Başkaları sevdiği zaman. Şöyle söyleyeyim. Hafif demiş ama çok dememiş. Evet evet hafif. Başkaları sevecek işte ne dedik? Bilgi veriyoruz bilgi bilgi. Hmm. Bebekler kendilerini daha sevimli tutabiliyorlar ve ne yapıyorlar? Büyükler de bebeklerle daha çok ilgilenebiliyorlar. Sen bak buradaki tekniği söyleyeyim mi? Biliyorum ki senin kardeşinle ilgilenildiğinde canın sıkılıyor ve bundan dolayı öfkelenebiliyorsun. Eğer seni bu mutsuz ederse birbirimizin aramızda bir mesajımız olsun. Mesela göz kırpma gibi canın sıkıldığında bak şöyle yapalım yapalım ben de seni anlamış olayım tamam mı bak ne olduk duyguyu yansıttık 3 yaş dedin ya bak orada öyle yapabiliriz o zaman ne der biliyor musun hmm, annem beni anlıyor orada o seviliyor ama annem beni biliyor şu anda benim canım sıkıldı bak duygu yine evet. içeride kalmadı öfkenin kıskançlığın önüne geçtik. Evet şu hemen kısa sorulardan devam edeceğim kardeş kıskançlığı olmaması için kardeşler arasında kaç yaş farkı olmalı dedi aslında bunun cevabını, cevabını verdik ben. hatırlatalım. Dört dedik biz. Tabii evet 3. evet 4. İda, 4. idali dört. Şimdi Öznur Hanım demiş ki merhaba iyi yayınlar teşekkür ederiz efendim. Anne baba olarak biz hassas davransak bile diğer anne anne baba anne amca vesaire artık seni sevmeyeceğiz artık küçük Elif'e oyuncak alacağız gibi söylemleri oluyor. Bu kişilere karşı tavrımız nasıl olmalı? Kardeş kıskançları gibi önemli bir konuyu onlara nasıl ifade etmeliyiz? Büyük annelerin bu tutumuyla nasıl çıkabiliriz? Kısaca anlatmaya çalışıyorum ama tüh vah, kıskanç demek ki diyorlar. <gülüyor> Çok <gülüyor> tatlı yazmış. Evet değerlendirelim soruyu da. Evet şimdi yakınlar böyle çok diyen yakınlarsa e, tatlı dille çocuk yokken e, tatlı dilimizle hamburger tekniğimiz var bizim. Bir ayında da onu konuşalım. Şimdi Hı. vaktimiz yok. Hamburger tekniğiyle söyleyebiliriz. E, diğer taraftan da çok zarar gördüğünüz insanlardan her zaman ne yapıyoruz? Daha mesafe koyuyoruz, sınırlar koyuyoruz. Bu da önemliydi. Şimdi Kübra Hanım demiş ki ben o dediğiniz gibi yaptım. Beşiğe çikolata koydum. Oğluma verdim demiş. Yani hmm. çocuk olduğunda, bebeği olduğunda muhtemelen. Oğlum kıskançlık yapmıyor. Burada tersi var. Hmm. Ama kızım çok kıskanıyor. Ben oğlumu severken hiç onunla ilgilenmemi istemiyor. Bu durum beni çok etkiliyor. İkisini de sevdiğimi söylüyorum ve hissettirmeye çalışıyorum. Çok zormuş iki tane çocuk annesi olmak. İkisinin de arasında iki buçuk üç yıl var. İkisinin arasında demiş. Hemen hemen yakın olduğu arası. Oğlumla ilgilenmem lazım ama zor ilgileniyorum. Kızım çok kıskanıyor abisini. Yoruluyorum bu konuda. Bana ne önerirsiniz? Bana tekrar söyler misin? Yaş iki buçuk yaşında kızı var. Yaşı şöyle yazmış. Hayır. Yaş aralığını söylemiş. Kaç? İki buçuk üç yaş. İki buçuk üç yaş. Şimdi e, muhtemelen he, sanki küçük çocuklar değil mi evet, bunlar? Küçükler. Küçük yaşlarda ise e, her zaman onlara e, şey yapıyoruz. Sevdiğimizi söylüyoruz ama söylerken şöyle söylüyoruz. Ben ikinizi de seviyorum. Yanlış. Bak bunu yapıyoruz ya. Sen benim için çok özelsin. Sen biriciksin. Sen benim dünyalar tatlımsın. Sen. Biz ikiniz de. İkinizde yok. İkinizde yaptığımızda hemen bir rekabet. Hayır beni daha çok sev. O duyguyu aslında gizli mesaj olarak... Çok önemli. Kıyaslamanın olduğu bir ne kuruyorsun. Az önce dedik yani masum ya. bir şekilde fark etmeden biz tohumları atıyoruz dedik ya ikinizdeye hiç gerek yok. Ben seni çok seviyorum. Sen benim kıymetlimsin. Ama ona, onunla ilgili bir şey demeye gerek yok. Mesela. Açıklama Tabii. yapmak gerekmiyor. Önemliydi. Şimdi şurada önemli bir soru var. Onu güldüm birazcık. Bir dakika bulmam lazım. E, demiş ki merhaba efendim teşekkür ediyoruz. Kızın 5 yaşında 13 aylık kardeşi var. Beşiğini paylaşmıyor. İçine sığmadığı halde girip yatmaya çalışıyor. Anlatıyorum. Ağlıyor. Ayrı odada yatırıyorum. Kalkıp geliyor gece yarısı. Her gün aynı şeyi yaşıyorum. Yani 13 aylık bebeğiyle beşikte anne yatak odasına yanında Hı -hı. muhtemelen öyle algılıyorum. Çünkü geliyor odaya. Bir de böyle bir durum var şimdi. Hı. Kardeşim annemle babamın aynı aynı odada yatıyor ama ben başka odada yatıyorum. Hı hı. Onu daha çok seviyorlar gibi evet, bir algı evet. ve şeye girmeye çalışıyor. Ne dersin bu anneye? Burada zaten belli ki zaten öncesinde kıskançlık tohumları atılmış. Bu şu an olmuş bir şey değil hı. çünkü normalde kendi odasını çocuk sever. 4 yaşında odadan ayırdığımız çocuk her zaman odasını benimser ve odasından odasında yatmaktan keyif alır. Zaten ben bebek miyim kardeşim? Istemez. Der zaten ben bebek miyim? Ben kendi odamda yatacağım der. Burada böyle diyen bir çocuk varsa bak az önce söyledik ya, regresyon dedik ya gerileme var gerileme. Değil mi? Tabii. Bu önemli. Bu programın başından beri e, izleyin ki orada dokunuşlar önemliydi. Evet. Duygu evet. regülasyonu özellikle bahsediyor. Bütününde evet bütününden Hatice bazen. Hanım demiş ki hocam benim 6 ve 3 yaşında kızlarım var. Hı hı. 6 ve 3 büyü ne yapıyormuş bakın her fırsatta dövüyor, koşturup düşürüyor, tehlikeli şeyler yaptırıyor, düşürüyor, sürekli zarar veriyor. İçinde çok şiddet ve öfke barındırıyor. Biz de artık çok tepki gösteriyoruz. A çünkü artık ne, ne denediysek başaramadık, evet. çok yorulduk. Ne denediğinizi çok merak ederek soruyorum. E, ne dedik? Büyükle ilgilenmiyoruz. Bakın zorba davranışlar, saldırgan tutumlar, zarar verici davranışlarda büyük zarar veriyor ya. Biz büyükle ilgilenmiyoruz, hata burada, büyükle ilgilenmiyoruz. Vuran büyük... Biz gidiyoruz bu kardeşine vurma diyoruz bunu yapmıyoruz. Kardeşine gelip abin canını acıttı öyle görünüyor canın acıyor öyle mi senin? Ha, ha, gel biraz burayı iyileştirelim aslında vurmaması gerekiyor değil mi? Aslında kimse kimseye vurmaması lazım ama sanırım abin senin canını acıtmış olmalı. Bak mesajı aldı abi. Ama abinin yanında yapacağız bunu. Tabii canım. Ya burada abinin bir bakar mısın? Çok güzel. Şimdi burada aslında müjde diyor ya hani e, bunları yapacağız. E, kıskanan o niye biz onu yapıyoruz demin? Abinin yanında yapacağız. Evet. Abiye mesajı dolaylı yönde. Dolaylı yani. yolda son direkt soru. söylemiyoruz direkt söylediğimizde ya kendimizden pay biçelim evet. suçlandığımızda savunmaya sana geçiyoruz. Sana söylüyorum kızım sen anla evet. lütfen bu Anadolu'daki nadide e, cümleyi uygulayalım. Subhan, çok ben çok yaparım <gülüyor> onu. Şimdi efendim son soru benim şarjım %2 bu arada telefonum kapanacak ama 4 dakika sonra da adım anayım insan kapanacak. Son soru şöyle Haydi Yayınlar Tuba Hanım teşekkür ediyoruz Kevser Hanım'a lütfen okuyun demiş okuyorum. 11 yaşında kızım 6 yaşında oğlum bir de 4 yaşında oğlum var. 11 yaşında kız, Aferin. 6 yaşında oğlu, 4 yaşında oğlu. Küçük oğlumu çok e, seviyor kızım fakat 6 yaşındaki kardeşini sevmediğini söylüyor. Çok üzülüyorum. Ben de kızıma diyorum ki kızım sevmesen de ona karşı da, ona karşı da küçük kardeşine davrandığın gibi davransan diyorum. Bak hata Anne bir. Anne içimden gelmiyor diyor. Dur devam ediyor. Dur dur. Süreyde. Anne içimden gelmiyor diyor. Ne yapabilirim? Acaba ergenliğin verdiği bir sorun mu yoksa bizden mi kaynaklanıyor? Çok detaylı bir soru. Bunun bir program yapılır. Bakın, söylüyorum. Kardeş kıskançlığında duygu yansıtması yapıyoruz. Yani yapılan hatayı, davranışı söylemiyoruz. Sen bunu yapmamalısın, kardeşine kötü davranıyorsun olarak sorunu çözemeyiz. Yapacağımız şey duygu yansıtması. Peki neydi duygu yansıtması? Bütününü de hep konuştuk ya, çocuğu anlayabilmek. Eğer o çocuk dayak yiyorsa sen dayak yiyorsun, evet kardeşin canını acıtmış senin. Bunu yapabilmek, yapacağımız şey bu. Yapmıyorsun, etmiyorsun diye büyükten beklemiyoruz. Hata hep büyükten beklememiz. Ne yapıyoruz? Küçük, küçükle irtibatı kurup, küçükle halletmeye çalışıyoruz. Hani kendimden de örnek verdim ya o zaman büyük de yatışıyor ve mesajı da dolaylı yoldan dediğin gibi alıyor. Ya yani bak hata Büyükle çözülmeyecek bir hata iki davranışa odaklanmıyoruz hata üç biz ha, ha, ne derler hakim değiliz ee, biz bir yargılayıcı unsur değiliz haklıyı haksızı ayıran suçluyu suçsuzluğu ayıran ne bileyim biz avukat değiliz bir şey değiliz biz anneyiz anne neresi anne ne anne güven nesnesi anne bir terapist olabilmeli evinde. Çocuk her çocuğu 5 çocuğun varsa 5 çocuk da anneyle ile rahatlayabilmeli. Annem beni anlıyor diyebilmeli. Bitti. Bu annem beni anlıyor diyebilmeli derse bir çocuk sizin o küçük yaşlarda kıskançlık krizlerinin ileride büyüdükleri zaman sıkı bir dostluğa dönüşen kardeşlik bağlarını e, göreceksiniz bu küçüklükte kıskanılan, kavga edilen o kardeş ilişkisi büyüdüğü zaman sıkı bir dostluğa dönüşebiliyor. Burada ebeveyn tutumlarının öneminden bahsettik ve müjde çok teşekkür ediyorum. Hararetli, eller, kollar heyecanlı. <gülüyor> Hayır son, son yerlerini böyle hızlı hızlı evet, hızlı. Evet çok şey söylemek evet. istiyorsun ama biz bir saate söyleyebileceğimiz kadarını sığdırmaya çalışıyoruz ama bugün programa o kadar dolu dolu şeyler sığdırdık ki Çünkü bitmez kardeş kıskançlığı daha çoğu eden. konuşulabilecek. Çünkü tutum diyoruz ebeveyn tutumları çok kapsamlı. Kapsamlı ama ama biz yine de özet ve... Önemli yerlerini vurguladık. verdik. Çok İçinlik. teşekkür Süper. ediyoruz bilgilerine ötürü. Ben teşekkür ederim. Vay, yine vesile oldunuz. Aktarabildim güzel. çok Ne güzel İyi ki geldin. İyi ki ağırlıklı teviriyorum. Çok Ve efendim bugün de adım adım insanın sonuna geldik. Ve kardeş kıskançlığına farklı dokunuşlar yapmaya gayret ettik. Umarım faydalı olmuştur. Duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyorum. Sizleri ise en emin olana Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.